İşte böyle bir duraklamadan sonra Pequot'un gemicileri balinanın derisini yüzme işine dönünce bu bıçaklı sahne üstüne bir hayli garip konuşmalar oldu. Balina kesilirken gemiciler hiç durmadan oraya buraya koşuşur. Bu hayhuy içinde bir oradan bir buradan adam isterler. Kimse belli bir yerde durmaz. Herkes her yana koşmak zorundadır. Çünkü geminin dört bir yanında yapılacak bir sürü iş vardır. Bu sahneyi anlatanın da bir bu yana bir o yana bakması gerekir. Onun için şimdi biraz geriye döneceğiz. Balina'nın sırtında ilk çalışmalar başladığı sırada yardımcı kaptanların açtıkları deliğe bir kanca takıldığını görmüştük. Ama böylesine biçimsiz ve ağır bir yığının oraya nasıl takıldığını söylememiştik. Bu özel iş için balinanın sırtına inmek görevi bir zıpkıncı olarak benim dostum kuyek düştü. Balinanın kesilmesi ve derisinin yüzülmesi bitinceye değin zıpkıncının balığın sırtında kalması gerekir çoğu kez. Unutmayın ki balina neredeyse tamamıyla suya gömülüdür. Yalnız soyulan yeri yüzde kalır. Zavallı zıpkıncı, altındaki bu koskocaman gövde bir değirmen taşı gibi döndükçe gemiden on ayak kadar aşağıda, yarı balinanın sırtında, yarı sularda çırpınıp durur. İşte kuyek kuyek bu işi görürken İskoçyalı kılığındaydı, yalnız gömleği ve çorapları vardı üstünde ama gene de bana kalırsa bu kılık pek yakışıyordu ona. Onu en iyi görebilen de bendim. Neden olduğunu şimdi anlayacaksınız. Kuekuek'in ön adamı yani sandalında ikinci güreği çeken ben olduğum için o ölü balinanın sırtında batıp çıkarken ona yardım etmek görevi de bana düşüyordu. Ben de bu işi seve seve yapıyordum. Laterne çalan İtalyan çocukların oynayan bir maymunun uzun ipini nasıl tuttuklarını görmüşsünüzdür. Ben de geminin dik bordasından aşağı sarkıttığı iple kue kue ki tıpkı böyle tutuyordum. Balin avcılığında teknik bir terimle maymun ipi denilen bu ip, zıpkıncının beline sarılı sağlam bir keten beze bağlıdır. İkimiz için de hem tehlikeli hem de eğlenceli bir işti bu. Çünkü derhal size söyleyeyim ki ip yalnız kue kue ki değil, Bana da bağlıydı. Bir ucu Kuekuek'in geniş yelken bezinden kuşağına, öteki ucu da benim belimdeki daracık kayışa tutturulmuştu sıkı sıkı. Böylece o sırada dünyanın iyiliğini de kötülüğünü de paylaşmak üzere evlenmiş gibiydik. Zavallı Kuekuek sulara gömülüp giderse, geleneklere göre ve onur borcu olarak benim de ipi keseceğime onun ardından gitmem gerekiyordu. Bu uzun bağ siyamlı ikizler gibi birleştiriyordu bizi. İkiz kardeşim Kuekuek'ten ayrılmazdım. O kenevir parçasına bağlı tehlikeli sorumluluklardan ne olursa olsun kurtulamazdım. Bu duygu öyle sarmıştı ki beni Kuekuek'in devinimlerini candan bir ilgiyle gözetlerken gerçeküstü bir halde düşünüyordum. Benliğim ikileşiyor, bu ikili kumpanyada iradem elimden gidiyordu. Ortamın bir yanlışı ya da talihsizliği durup dururken ve hiçbir suçum olmadan beni hak etmediğim bir felakete ya da ölüme sürükleyebilirdi. Tanrı herhalde bu işe karışmıyordu o sırada çünkü karışsaydı böylesine kaba bir haksızlığı doğru bulmazdı. Ama gemiyle balina arasına sıkışmasın diye kuyakuyaki arada bir sertçe çekerken bir yandan da düşündüm ve dedim ki kendi kendime her yaşayan varlık tıpkı benim bu durumumdadır. Yalnız çoğu zaman bu siyamlı ikizler bağı ikiden fazla insanın arasındadır. Paranızı yatırdığınız bankanın sahibi batarsa, sizler de batarsınız. Ezacınız yanılıp haplarınızın içine zehir koyarsa, ölü verirsiniz elbette. İnsan aşırı bir dikkat göstererek bunlardan ve yaşamın daha başka birçok talihsizliğinden kurtulabilir. Ama kuyu maymun ipini tutarken, nedenle dikkatli de olsam, bu ip zaman zaman öyle sarsıyordu ki beni denize düşmem işten bile değildi. Ne yaparsam yapayım ipin ancak bir ucunun benim elimde olduğunu unutamıyordum bir türlü. Dediğim gibi sık sık zavallı Kuekuek'i gemiyle balina arasından sert hareketlerle çekip çıkarıyordum. Çünkü geminin de balinanın da durmadan batıp çıkması ve sallanması yüzünden Kuekuek ikisi arasına düşüveriyordu ikide bir. Ama bu ezilme tehlikesi Kuekuek'in başındaki tek tehlike değildi. Geceki kırımdan hiç de yılmayan köpek balıkları, ölü gövdeden çıkmaya başlayan kanların kokusunu alıp, daha da aç, daha da azıtmış olarak bir kovana üşüşen arılar gibi gemiye saldırıyorlardı. Kuyekuyek bu köpek balıklarının tam ortasında çalışıyor, arada bir suya batan ayaklarıyla itiyordu onları. Bu size inanılmaz gibi gelir ama köpek balıkları ölü bir balina buldular mı, Nedenli obur olurlarsa olsunlar, insan etine pek rağbet etmezler. Bununla beraber bu aç gözlülerin ortasında insanın yine de tetikte olması gerekir. Ayrıca azgın görünen bir köpek balığının çene kemiklerinden uzaklaştırmak için zavallı dostumu yukarı doğru çekiyordum arada bir. Ama onu koruyan daha başkaları da vardı. Geminin bordasına asılı bir çeşit yapı iskelesinde duran Taştego ile Dagu, Kuekuek'in başının üstünden bir çift keskin balina küreğini hiç durmadan sallayıp Ulaşabilecekleri köpek balıklarının hepsinin canına kıyıyorlardı. Bunu hiçbir çıkar gütmeden, sırf Kue Kuekuek'in iyiliğini düşünerek yaptıkları su götürmezdi. Kue Kuekuek'e karşı hiçbir düşmanlıkları olamazdı kabul ama işgüzarlık edip koeykoek'in yardımına koşalım derken ot patavatsız kürekleriyle bir balık kuyruğu yerine bir insan bacağı doğruyabilirlerdi çünkü kanın bulandırdığı sular zaman zaman koeykoek'te köpek balıklarını da yarı yarıya gizliyordu. Herhalde orada koskocaman demir kancayla soluk soluğa uğraşıp duran zavallı koeykoek boyna yayosuna yakarıyor, canını tanrılarına emanet ediyordu. Suların her kabarışında ipi gevşetip çekerken, ya işte böyle canım dostum, ikiz kardeşim diyordum içimden. Ama ne yaparsın, bu balina dünyasında her birimiz tıpkı sana benzemiyor muyuz? Üstünde soluk soluğa uğraştığın bu dipsiz deniz yaşamın ta kendisidir. Bu köpek balıkları düşmanların, bu kürekler dostların ama bir yandan köpek balıkları, bir yandan da kürekler yüzünden başın belada zavallı delikanlı. Haydi, yüreklen kuye kuek. Sonu iyi olacak bu işin. Bitkin zıpkıncı, dudakları mosmor, gözleri kan içinde, zincirlere tutunarak tırmanıp güverdeğe çıktı. sıklandı. Tir tir titremesinin önüne geçemiyordu. O sırada kamarot güler bir yüzle avutmak isteyen bakışlarla ilerledi ve ona bir şey uzattı. Bilin bakalım ne. Sıcak konyak mı? Ne gezer? Ilık bir bardak zencefil suyu. Hay tanrım. Stap kuşkuyla sokularak sordu. Zencefil mi? Sakın zencefil kokusu olmasın bu. Evet öyle olacak. Kuyekuyek'in henüz tatmadığı bardağa gördüğüne inanamıyormuş gibi gözlerini kırpıştıra kırpıştıra bir süre baktı. Sonra şaşkına dönen kamarotun üstüne ağır ağır yürüdü. Zencefil, zencefil ha dedi. Lütfen söyler misin bana Bay Hamursurat ne işe yarar bu zencefil? Zencefil, bu titreyen yamyamın içinde bir ateş yakmak için bula bula zencefil mi buldun? Hamursurat, zencefil. Demir kömürü mü? Yakacak odun mu? Kav mı? Barut mu? Sana soruyorum nedir bu zavallı koye koye keverdiğin zencefil? Stop o sırada geminin ön tarafından gelen starbaka yaklaşarak birdenbire şöyle dedi. İçkiyi yasaklayan bir derneğin sinsi bir parmağı olmalı bu işte. Şu bardağa bakın efendim. Koklayın şunu lütfen. Sonra gözlerini ikinci kaptanın yüzüne dikerek ekledi. Bay Starbuck, o kamarot olacak herif, balinanın sırtından daha demin gelen Kuekuek'e hiç utanmadan bu müsili vermeye kalktı. Bu kamarot bir ezacı mıdır nedir? Yarı boğulmuş bir adama böyle bir ilaçla can vereceğini mi sanıyor? Olmaz böyle şey dedi Starbuck. Hiçbir işe yaramaz bu. Stop bağırdı. Hey kamarot! ''Sen ne hakla bir zıpkıncıya ilaç verirsin. Senin ilaçlarının yeri yok burada. Yoksa niyetin bizi zehirlemek mi? Canlarımızı sigorta ettirdin de bizi öldürüp parasını mı alacaksın?'' Hamur surat, ''Ben almadım ki bunu.'' diye sızlandı. Charity teyze getirdi zencefilli gemiye. ''Zıpkıncılara hiç alkol verme.'' dedi. ''Yalnız o zencefilli sudan ver.'' dedi. ''Zencefilli suymuş. Al sana zencefilli kerata. Şimdi koş dolaptan daha iyi bir şeyler getir.'' Haklı değil miyim Bay Starbuck? Kaptanın da buyruğu böyle. Balina sırtında çalışan zıpkıncıya sıcak konyak verilecek. Starbuck peki, peki dedi ama artık dövme adamı. Ben dövdüğüm adamın canını yakmam. Balinaya ya da ona benzer bir şeye vurduğum zaman iş değişir elbette. Bu herifse bir fareden farksız. Bir şey mi söylüyorsunuz efendim? Şunu söyleyecektim. Sen de bu adamla git de istediğini al. Stap geri döndüğü sırada bir elinde koyu renkli bir şişe, öteki elinde de bir çeşit çay kutusu vardı. Şişenin içindeki sert alkol Kuake'ye verildi. Çati teyzenin hediyesi olan zencefil kutusu da cömertçe dalgalara sunuldu. Bunlar olup biterken Pekuot'un bir yanında kocaman bir ispermeçet balinası kellesinin asıl olduğunu unutmayalım. Ama söz sırası ona gelinceye kadar orada asılı dursun. Şimdilik daha acele işlerimiz var. Bir kelle için şu sırada yapabileceğimiz tek şey palangaların dayanması için Tanrı'ya dua etmektir. O gece ve o gün pekot üstüne yer yer sarı birit parçaları serili yeni sulara doğru kaymıştı yavaş yavaş. Bu birit parçaları yakınlarda kuzey balinaları olduğunun bir belirtisidir. Oysa bu tür deniz canavarlarının o sıralarda bu bölgede bulunması hiç de beklenemezdi. Gemiciler, ispermeçet balinasından aşağı saydıkları bu yaratıkları avlamayı genel olarak hor gördükleri, pekuot onları avlamakla görevli olmadığı ve krozet adaları yakınlarında bunlara rastlayıp da denize sandal indirmedikleri halde, üstelik de bir ispermeçet balinası yakalanıp kellesi kesilmişken o gün karşımıza çıkacak kuzey balinalarının avlanması emredildi. Herkes de şaştı buna fazla beklemedik. Rüzgar altında kocaman püskürtüler göründü. İki sandal, ile flaskinki denize indirilip bunların ardına düşüldü. Gemilerden çala kürek uzaklaşarak neredeyse direkt başındaki nöbetçilerin bile gözlerinden yok oldular. Ama ansızın bu nöbetçiler uzakta büyük bir yığın halinde kaynaşan beyaz sular gördüler. Az sonra da sandallardan birinin belki de her ikisinin kuzey balinasını zıpkınladığı haberi yayıldı. Çok geçmeden sandallar iyi görüldü. Balina onları hızla gemiye doğru sürükliyordu. Canavar tekneye öyle yaklaştı ki ilk anda niyeti bozuk sandık. Ama gemiye 10-15 metre kala sanki Peko'nun altından geçmek istercesine bir girdap halinde daldı ve yok oldu. Bir an için sandallar Peko'nun bordasına çarpıp parçalanacak sanıldı. Gemiden "Halatı kesin, halatı kesin!" diye bağırıştılar. Ama sandaldakiler varillerde daha halatlarının çok olduğunu söylediler. Balina da pek hızlı dalmadığı için bol bol halat koyu verdiler. aynı zamanda. Geminin önüne geçmek amacıyla küreye sarıldılar var güçleriyle. Son derece tehlikeli birkaç dakika geçti. Zıpkın halatını gevşeterek balinanın onları sürüklediği yönden başka bir yöne doğru kürek çekerken bu iki çekiş arasında kalan sandal alabora olabilirdi. Gemicilerin niyeti birkaç ayak yana kaymaktı ancak. Kayıncaya kadar da dişlerini sıktılar. Tam o sırada Pekoeot'un omurgası altından şimşek gibi bir ürperti geçti. Fazla gerilen halat şaklayıp titreyerek teknenin altını sıyırdı. Birden pruvanın önüne çıktı ve halattan dört bir yana cam kırıkları gibi su damlaları serpilirken balina da göründü. Sandallar gene uçar gibi sürüklenmeye başladılar. Ama yorulan balina hızını azalttı, gözleri görmez olmuş gibi yön değiştirdi. İki sandalı da peşinden çekerek geminin arkasına düştü. Böylece sandallar çevremizde tam bir daire çizdiler. Bu arada sandaldakiler boyna zıpkın halatlarını çekiyorlardı. Sonunda her iki yandan balinaya iyice sokuldular. Stapla Flask karşılıklı kargılarını balinaya saplamaya başladılar. Savaş Pekot'un çevresinde döndü durdu. İspermeçet balinasının ölüsü çevresinde yüzen köpek balıkları sürüleri, denize yayılan taze kanın kokusunu aldılar ve Hz. Musa'nın kayadan fışkırttığı pınara saldıran susamış Museviler gibi kuzey balinasının her yeni yarasına ayrı ayrı üşüştüler.